Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Kelime-i Şehadet İslam'ın Temeli Abdullah bin Ömer anlatıyor. Babam Ömer bin Hattab'ın bana naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Kabe'yi hac etmendir. İbn Ömer'in naklettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam, beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim şehadet ederim ki tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ortağı da yoktur. Muhammed onun kulu ve elçisidir. İsa da Allah'ın kulu ve Allah'ın kullarından bir kadının oğlu, Meryem'e ulaştırdığı emriyle onda var ettiği kelimesi ve Allah'tan gelen bir ruhtur. Cennet haktır, cehennem haktır derse, Allah onu cennetin 8 kapısından hangisini dilerse oradan cennetine koyar. Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binetiyle giderken arkasında oturan Muaza seslendi. Ya Muaz bin Cebel. Muaz, buyur ya Resulallah. Emret diyerek cevap verdi. Hazreti Peygamber tekrar ''Ya Muaz!'' diye seslendi. Muaz, ''Buyur ya Resulallah, emret!'' dedi. Bu durum üç defa tekrarlandı. Daha sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. ''Kim kalbiyle tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse, Allah ona cehennemi haram kılar.'' Tebük savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor. Diğer sahabiler binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi dedi Muaz. Yaklaş buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki bineklere birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum. Muaz, ey Allah'ın peygamberi! insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette. Kah yayılıyor, kah yürüyorlar dedi. Peygamberimiz de, evet ben de uyuklamışım buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! İzin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum. ''Buyur, dilediğini sor.'' buyurdu resul Ekrem. Muaz, ''Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle. Başka bir şey sormayacağım.'' dedi. ''Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murat ettiği kişiye kolaydır.'' dedi ve bu sözünü üç kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü üç kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Bunun üzerine Muaz ey Allah'ın Resulü bir daha tekrarla deyince Hazreti Peygamber bu sözünü de üç kere tekrarladı ve şöyle dedi. ''Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun buyur.'' dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. ''Bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir.'' Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça, Hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabıysa Allah'a kalacaktır. İslam dininin özü ve temeli tevhid yani tek Allah'a iman ilkesidir. Bu ilkenin ifadesi ve Müslüman olmanın ilk şartıysa kelime-i şehadet yani ''Eşhedü en la ilahe illallah'' Ve eşhedu anne Muhammeden abduhu ve Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Rasulü olduğuna şahitlik ederim anlamına gelen şehadet cümlesini inanarak söylemektir. Bu sözü söyleyen kimse. Öncelikle Allah'tan başka dua edilip yardım istenilecek, sığınılacak, bela ve musibetler karşısında niyazda bulunulacak hiçbir kimsenin ve yüce kudretin bulunmadığını, rızkın yalnızca Allah'tan geldiğini ve yalnız ondan istenebileceğini, yalnızca Allah'a güvenilebileceğini, başka hiçbir varlığa bel bağlanmayacağını, yalnız O'na ibadet edilip, Yalnız ondan yardım istenileceğini Kulluğun yalnızca Allah'a olacağını Gönülden kabul etmiştir Kelime-i Şehadet'te imana konu olan Diğer bir hususta Peygamber Efendimizin Allah'ın kulu Ve Resulü olduğudur Her şeyden önce Hazreti Muhammed Allah'ın kuludur Bununla birlikte Hazreti Muhammed Sıradan bir kul değildir. O aynı zamanda Allah'ın Resulü yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Resulüdür cümlesinden ibaret olan ve inanılması gereken temel esasların özeti sayılan bu icmali iman ifadesi kelime-i tevhid olarak adlandırılır. Bunun daha basit kısa ve öz ifadesi ise birçok ayet ve hadiste geçtiği üzere La ilahe illallah. Yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur cümlesidir. Müzik Kelam bilginleri diğer iman esaslarına da temel teşkil etmesi sebebiyle bu cümleye aslül usul yani asılların aslı demişlerdir. Son derece kısa ve sade yapısıyla kelimeyi tevhid aslında İslam inancının anahtarı konumunda olup gayet zengin bir anlam alanına sahiptir. Sadece inanç esaslarının temelini oluşturmakla kalmayan bu ifade, İslam kültür ve medeniyetinin en ince detaylarına kadar etki etmiştir. Bir kimsenin mümin veya Müslüman sayılabilmesi için her şeyden önce, kelime-i şehadet veya kelime-i ifade edilen, Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu beyan, yani ikrar etmesi gerekir. Böylece kişi bu ikrarıyla ehli tevhid denilen inananlar topluluğuna iştirak etmiş olur. Bu temelden hareketle imanın esasının kalbin tasdikinden ibaret olduğu belirtilmiştir. Zira Kur'an ayetlerinde iman sadece dil ile ikrara yani sözlü beyana değil aynı zamanda kalbin tasdikine yani onayına bağlanmıştır. Kelime-i şehadetin İslam ve iman esaslarındaki önceliği birçok hadis-i şerifte önemle vurgulanır. Cibril hadisi diye meşhur olan hadis-i şerifte anlatıldığına göre, bazı sahabilerin de bulunduğu bir mecliste insan suretinde gelen Cebrail aleyhisselam ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında İslam, iman ve ihsan kavramlarının ne olduğu konusunda sorulu cevaplı bir konuşma yaşanmıştır. Bu konuşmada, Cebrail aleyhisselamın ''İslam nedir?'' sorusuna Hazreti Peygamber, ''İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Kabe'yi hac etmendir.'' diye cevap vermiş. ''İman nedir?'' sorusunu da ''Allah'a iman etmendir.'' cevabıyla başlayıp, ...ardından diğer iman esaslarını sıralamıştır. Yine başka bir hadisi şerifte... ...İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına... ...ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek... ...namaz kılmak... ...zekat vermek... ...hac ...ve Ramazan orucunu tutmak... ...buyuran Hazreti Peygamber... ...Kelime-i Şehadet cümlesini... ...bu esasların başında zikretmiştir. Ayrıca... Muaz bin Cebel'i Yemen'e ehli kitaptan bir topluma vali olarak gönderirken oraya vardığında önce onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma inanmaya çağır. Diye talimat verip namaz ve zekat gibi dinin diğer emirlerini sonra zikretmesi, kelime-i şehadetin dini tebliğde ilk ve en önemli adım olduğunu göstermektedir. Kelime-i Şehadet, İslam'a isim simgeleyen anahtar bir cümle olması yanında, kişinin dünya ve ahiret saadetini sağlayan bir kılavuz niteliğindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, La ilaha illallah diyen kimsenin canının ve malının dokunulmaz olduğunu, savaşta düşman saflarında yer alsa dahi, La ilahe illallah diyerek İslam'a girdiğini söyleyen kimsenin öldürülemeyeceğini bildirmiştir. Nitekim Allah Resulü'nün sevgili dostlarından Miktad bin Esved, Peygamber Efendimiz'e, Ey Allah'ın Resulü! Şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağacın arkasına sığınıp, canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese, onu öldürebilir miyim diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz, onu öldürme buyurdu. Ya Resulallah! Ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi, diyen Miktad'a, onu öldürme. Çünkü eğer onu öldürürsen o, senin onu öldürmeden önceki konumuna geçer. Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır buyurdu. Müslüman olan kimsenin can ve mal güvenliğinin garanti edilmesiyle ilgili bir olayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç komutanlarından Üsame bin Zeyd şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik içinde bizi Huraka kabilesi üzerine gönderdi. Geldiğimizde haber alan kabile mensupları korkup kaçtı. Ancak onlardan birine yetişip yakalayınca hemen La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok dediyse de onu öldürdük. Daha sonra bu olayı Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın? Ben ama Ya Resulallah sırf silah korkusundan dolayı böyle söyledi deyince, Kalbini yarıp baktın da mı korktuğu için böyle söylediğini anladın. Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki içimden keşke şimdi Müslüman olmuş olsaydım da ve bu hadiseyi hiç yaşamasaydım dedim. Can korkusuyla da olsa La ilahe illallah diyen kimsenin öldürülmesine bu derece sert tepki gösteren Peygamber Efendimizin değil samimi bir müminin öldürülmesine, onun münafıklıkla itham edilmesine bile razı olmayacağı Medineli sahabi İtban bin Malik'in şu rivayetinden anlaşılmaktadır. İtban bin Malik bir gün Hazreti Peygamber'e gelip, Ya Resulallah, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ya Resulallah, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yere namazgah edinsem dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, İnşallah bunu yapacağım buyurdu. Ertesi gün Hazrete Ebubekirle birlikte İtba'nın yanına gelen Hazrete Peygamber eve girdi. Daha oturmadan İtba'na evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerlerken Hazrete Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtba'nın evinde toplandı. İşlerinden biri Malik bin Duhşun nerede diye sordu. Orada hazır bulunanlardan biri o bir münafıktır. Allah ve Resulünü sevmez dedi. Bunun üzerine Peygamber o kimseye böyle deme. Görmüyor musun ki o la ilaha illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor buyurdu. O kişi de Allah ve Resulü en iyi bilendir dedi. Bunun üzerine Resulullah şüphesiz ki yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi Ateşe haram etmiştir buyurdu. Kelime-i aslında elest bezmiyle başlayıp sonsuzluğa uzanan bir yolda insanlığın hayatını sürekli aydınlatan bitmez tükenmez bir hakikat beyanıdır. Dini geleneğimizde yeni doğan çocuğa isim konulurken sağ kulağına Şehadetleri dinin temeli olan ezan okunup, sol kulağına kâhmet getirilmesi, İslam'a davet edilen kimseye ya da ölmek üzere olan kişiye kelime-i şehadet getirmesi telkininde bulunulması, bu hakikat beyanının yenilenmesidir. Kelime-i şehadet, İslam'ın temeli ve imanın esası olmakla birlikte, dünya ve ahiret mutluluğu içinde bir kurtuluş beratıdır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz'in başta Bizans imparatoru Hirakl olmak üzere dönemin önemli hükümdarlarını ve birçok şahsı İslam'a davet ederken çoğu zaman Eslim Teslem, Müslüman ol kurtul buyurarak onları öncelikle kelime-i şehadet getirmeye davet etmesi bu sözün hem kurtarıcı özelliğinin veciz bir ifadesi hem de Peygamberimizin tebliğ üslubunun güzel bir örneğidir. Yine Hazreti Peygamberin ölmek üzere olanlarınıza ''La ilahe illallah'' sözünü telkin ediniz buyurması, kelime-i tevhidin dünya hayatını güzelce noktalama ve ebedi hayata hayırla başlama konusunda ne kadar önemli olduğunu gösterir. Çünkü son sözü ''La ilahe illallah'' olan kimse cennete girer buyuran Peygamber Efendimizin başka bir hadislerine göre Cebrail kendisine gelerek Allah'a şirk koşmadan ölen kimsenin hırsızlık ve zina yapsa dahi ...cennete gireceğini, ümmetine müjdelemesini istemiştir. Benzer bir hadiste ise, Allah'ın kullar üzerindeki hakkının... ...yalnız kendisine ibadet edip hiçbir şeye ona ortak koşmamaları... ...kulların Allah üzerindeki hakkının ise onlara azap etmemesi olduğu belirtilir. Kelime-i Tevhid'in kurtuluş vesilesi olduğu... Talha bin Ubeydullah'ın anlattığı şu olayda açıkça görülmektedir. Bir gün Hazreti Ömer Talha'yı üzgün görür ve ona üzüntüsünün sebebini sorar. Talha Resulullah'tan duyduğu ''Ben öyle bir söz biliyorum ki herhangi bir kimse onu ölüm anında söylerse o söz ruhunun cesedinden ayrıldığı esnada rahat etmesini sağlar ve kıyamet gününde onun için nur olur.'' hadisindeki Sözün ne olduğunu hayattayken Resulullah'a soramadığına hayıflandığını söyler. Bunun üzerine Hazreti Ömer ben o sözü biliyorum. O peygamberin amcası Ebu Talip'ten ölürken söylemesini istediği La ilahe illallah sözüdür der. Ardından eğer Hazreti Peygamber amcası için bu sözden daha faydalı bir şey bilseydi mutlaka ona onu söylerdi diyerek bu sözün kelime-i tevhid olduğunu vurgular. Aynı hadiseye dair Hazreti Osman'dan nakledilen bir rivayete göre Hazreti Ömer burada geçen kelime-i tevhidi hem Allah Teala'nın Hazreti Muhammed ve ashabını kendisiyle izzet ve kudret sahibi yaptığı ihlas sözü hem de amcası Ebu Talib'in vefat ederken söylemesini arzu ettiği takva sözü olarak nitelendirmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz Her kim şehadet ederim ki tek olan Allah'tan başka ilah yoktur, ortağı yoktur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 Hazreti Ömer, Ubade bin Samit ve Muaz bin Cebel gibi önde gelen sahabiler, içtenlikle kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet getirip, iman eden ya da şirk koşmadan ölen kimseyi Allah'ın cennete koyacağı, cehennemi ona haram kılacağı mealindeki hadisleri biliyorlardı. Fakat insanların bu hadislere güvenerek, ibadetler konusunda gevşeklik ve tembellik göstermelerine sebep olmaktan, ...ve böylece vebal altına girmekten endişe ediyorlardı. Bundan dolayı bu hadisleri insanlara duyurmaktan çekinmişler. Ancak ilmi emanetin gereği olarak hayatlarının son demlerinde rivayet etmişlerdir. Diğer taraftan bazı İslam bilginleri, bu tür hadislerdeki genel ifadelerin... ...ilk Müslümanlar için geçerli olduğu veya ehli tevhid olanların amelleri sebebiyle... ...cehenneme girseler de ebedi olarak orada kalmayıp... Neticede cennete girecekleri şeklinde yorumlamışlardır. Çünkü Peygamber Efendimiz inkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye çok arzu edeceklerdir. Ayetini de ehli tevhid olanlar cehennemden çıkarılıp cennete konulduğunda kafirler de Müslüman olmuş olmayı arzu edeceklerdir şeklinde tefsir etmiştir. Kelime şahadet getirmek bir zikirdir, duadır, sadakadır, ibadettir. Kısacası en üstün ve eşsiz bir ameldir. Nitekim Allah'a ve Resulüne iman etmeyi en üstün amel olarak nitelendiren sevgili peygamberimiz Rabbine andolsun ki onların hepsine amellerini soracağız ayetindeki amel kelimesini la ilahe illallah sözü diye tefsir etmiştir. Ayrıca o Allah'a ortak koşmadan sadece ona ibadet etmek anlamına da gelen kelime-i tevhidin, günahları silip süpüren ve kişiyi cennete götüren eşsiz bir amel olduğunu söylemiştir. En faziletli zikir, La ilahe illallah'tır. La ilahe illallahü allahu ekber sözleri gökle yer arasını doldurur buyuran Resul-i Ekrem, sabah akşam yüzer kere La ilahe illallah diyen kimsenin, İsmail oğullarından yüz köle azat etmiş gibi sevap kazanacağını müjdelemektedir. Yine Hazreti Ömer'den nakledilen başka bir rivayette, Peygamber Efendimiz'in her kim güzelce abdest alır, sonra eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike le. ''Ve anne Muhammeden abduhu ve derse, ona sekiz cennet kapısı açılır ve dilediği kapıdan cennete girer buyurmaktadır. Hazreti Peygamber döneminde, hadis yazan genç sahabiler arasında yer alan Abdullah bin Amr'ın rivayet ettiği bir hadise göre, her biri göz görebildiğince uzun, 99 günah defteriyle Allah'ın huzuruna gelen bir kulun bu günah defterleriyle üzerinde ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü'' yazılı olan kelime-i şehadet sözünün günah sevap terazisine konulduğunda bu sözün bulunduğu terazinin kefesi ağır basacaktır. Çünkü hiçbir şey Allah'ın adıyla ölçüldüğünde ondan daha ağır gelmez. Kelime-i şehadet aynı zamanda Allah ve Resulü'nün şefaatine mazhar olmaya, günahların bağışlanmasına ve cennete girmeye vesiledir. Şefaat hadisi diye bilinen bir hadiste la ilahe illallah diyen kimseler için Peygamber Efendimizin Allah'tan şefaat dileyeceği, Allah Teala'nın da izzeti celali, kibriya ve azameti hakkı için la ilahe illallah diyenlerin hepsini cehennemden çıkaracağı ifade edilmektedir. Bir başka hadiste, Allah'tan başka ilah yoktur diyen ve kalbinde bir arpa ağırlığında hayır bulunan herkes cehennemden çıkarılacaktır. Sonra yine Allah'tan başka ilah yoktur diyen ve kalbinde bir buday tanesi ağırlığında hayır bulunan herkes cehennemden çıkarılacaktır. Sonra yine Allah'tan başka ilah yoktur diyen ve kalbinde zerre kadar hayır bulunan herkes cehennemden çıkarılacaktır buyrulmuştur. Ümmetinin yarısının cennete konmasıyla kendisine şefaat yetkisi verilmesi arasında muhayyer bırakılan Peygamberi i Zişan Efendimiz, şefaat yetkisi almayı tercih etmiş ve bu yetkisini Allah'a şirk koşmadan ölen kimseler için kullanacağını beyan etmiştir. Ebu Hureyre'nin, kıyamette senin şefaatine nail olacak en mutlu insan kimdir sorusuna, Peygamber Efendimiz, ''Sözlerime olan düşkünlüğünü gördüğümden dolayı bu soruyu herkesten önce senin soracağını tahmin etmiştim.'' dedikten sonra, ''Kıyamette şefaatim vesilesiyle en mutlu olacak kişi samimi bir şekilde gönlünden gelerek La ilahe illallah diyen kimsedir.'' cevabını vermiştir. Yine o, bir kimse ezanı işittiğinde, ben de eşi ve benzeri olmayan tek Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Rasulü olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'ı, Rasul olarak Muhammed'i ve din olarak İslam'ı kabul ettim derse günahları bağışlanır buyurmuştur. Ayrıca kelime-i şehadeti özümseyerek söyleyen kimseler için Peygamber Efendimiz'in şöyle bir müjdesi vardır. Kim kalbiyle tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse, Allah onu cehenneme haram kılar. Kelime-i veya Kelime-i Tevhid, bir insanın dünya ve ahiret mutluluğu için bu kadar önem taşıdığına göre, onun lafzına ve ruhuna aykırı söz ve davranışlardan şiddetle kaçınmak gerekir. Bu konuya ışık tutacak bir hadiste ifade edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de yağmurlu bir gecenin sabahında sabah namazını kıldırdıktan sonra ashaba döner ve ''Rabbiniz ne buyurdu biliyor musunuz?'' diye sorar. Allah ve Resulü bilir diyen sahabilere şu cevabı verir. Bu gece bazı kullarım mümin bazıları da kafir olarak sabahladı. ''Her kim Allah'ın fazlı ve rahmeti sebebiyle yağmur yağdı demişse o, yıldıza değil bana iman etmiş. Kim de falan ve falan yıldız batıp doğduğu için yağmur yağdı demişse, o bana değil yıldıza iman etmiş demektir.'' Buyurarak, ''Yüce Allah'ın, kainatın yegane yaratıcısı, ...ve mutlak hakimi olduğu gerçeğiyle bağdaşmayan sözlerin ve batıl inanışların... ...kelime-i şehadetle dile getirilen tevhid ilkesine aykırı olduğunu belirtmektedir. Başa gelen musibetler karşısında takdiri ilahiyeye isyan etmek... ...ne kadar değerli ve sevimli olursa olsun... Allah'tan başka herhangi bir yaratığa sözlü, yazılı veya fiili olarak şaka ya da mecaz yoluyla da olsa ilahlık sıfatı verip ona tapmak, kulluk etmek veya ölümsüzlük atfetmek ya da bu tür davranışlara duyarsız kalmak bu çerçevede şiddetle kaçınılması gereken davranışlardır. Çünkü Allah'ın varlığı, birliği ve her şeyin yaratıcısı mutlak sahibi olduğu gerçeğini göz ardı etmek veya bu konuda şüpheye düşmek, tevhidden uzaklaşmaktır. Kısaca tevhid olmadan İslam ve iman olmaz. Çünkü tevhid insanı kendisine itaat ve ibadet etsin diye en güzel şekilde yaratan Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak ve bunu açıkça dile getirmektir. Dolayısıyla bu dünyaya ve ahirete dair her türlü hayrın ve hakikatin temelidir. O halde kelime-i şehadet veya kelime-i tevhid Allah'ı birlemektir, Allah'a teslim olmaktır, imanın en yüksek mertebesidir, Allah'tan başkasına kul olmayı reddetmektir, Allah'ın rızasına nail olmaktır, nefsi ilahlaştırmamaktır, Allah'tan başkasına dua ve ibaret etmemektir, Allah'a babalık, evlatlık, eşlik ve denklik istadında bulunmamaktır. Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları